2- Uygar Toplumu Doğru Yorumlamak Sümer toplumunu yorumlama çabamızı genelleştirip biraz daha ayrıntılandırmak, aydınlanma ve anlama gücümüzü arttıracaktır. Yapılması gereken uygarlığı çözümleyerek, zihniyet ve kurumlardaki muazzam bir yekün tutan maskeleri indirerek, ardındaki yüzleri, gerçek çıkarları, yalın ve somut toplum hallerini görünür kılmaktır. Tarihsel toplumumuz kadim uygarlığın yaşlılığını öne sürerek kendini yeni çağ yakın çağ adıyla genç göstermek ister. Burada bir gariplik vardır. Gençlik bir olgunun doğuş ve doğuşuna yakın zamanı ifade eder. Eğer kantladığımız gibi Sümer toplumu uygarlığımızın doğuş anını temsil ediyorsa gençlik de ona göre belirlenmelidir. Bu durumda yeni, genç sıfatları bir aldatmaca olup en yaşlı uygarlık toplumu olduğumuz anlaşılacaktır. En yaşlı uygar toplumu olduğumuz anlaşılacaktır. Zamanı tersinden okuyarak yaşlıyı genç gibi göstermek, uygar topluma ilişkin yapılan maskelemelerin bir devamıdır. Sorulması gereken temel soru şudur: Kent uygarlığı da diyebileceğimiz uygar toplum neden yoğun maskelemelere ihtiyaç göstermektedir? Sümer rahiplerinin müthiş maskeleme ustalığı durmadan sürdürüldü. Başlangıç halinde soylu ve anlamlı bir içeriği olan tanrısallık, neden en çok düşürme ve anlamsızlığın baş kavramına dönüştü. Uygar toplumun lehinde ve aleyhinde birçok görüş dile getirilmiştir. Fakat en zor ifade edilen ve başarılan, uygarlığın radikal eleştirisi ve aşılma pratiğidir. Bu da yapılan yorumların başarısızlığını göstermektedir. İnsanlığın özgürlük arzusu üzerinde muazzam bir baskının da oluşturulduğu ortak bir yargıdır. Sürdürülemez bir konuma çoktan gelindiği sıkça söylenmektedir. Hegel uygarlık tarihini kanlı mezbahalar sermonisi olarak yargılar. Savaşsız geçen bir yılı yoktur. Baskılı yaşam sanki doğa kanunuymuş gibi yansıtılmaktadır. İstismar tam bir yaşam kuralı seviyesine yükseltilmiştir. Dürüstlük, saflık, ahlaki kalabilme, enayilik yerine konulmaktadır. Şuna varmak istiyorum. Uygar toplumu onu aşmak isteyen bir eleştiriyi imkan sunacak bir içerikle yorumlamak gerekir. Kapitalist moderniteyi kendi başına eleştirmekle uygar toplumun aşılamayacağı, başta Marksistler olmak üzere birçok ekulün çabalarında açığa çıkmıştır. Bunda da en temel etken, bir zincir gibi bağlı olduğu uygar toplumun çözümlenmemesidir. Avrupa merkezi dünya görüşü en sert muhaliflerini bile etkisizleştirmiş gibidir. Neolitik kültür Avrupa uygarlığı içerisinde olduğu gibi, Avrupa uygarlığı önceki uygarlıklar tarihi ve toplum ilişkisini anlaşılır bir yorumuna en çok ihtiyaç duyduğumuz husustur. Çok amatörce de olsa, bu uygarlığın en sert baskısı altındaki mahkumiyetim, yorum geliştirmeyi benim için, hem hak, hem de görev olarak önüme koymaktadır. a. Uygarlık yorumu öncelikle yapısal sosyolojinin bir sorunudur. Bilim olmanın temel koşulu, eğer pozitivizm bataklığında bebelenmek olmayıp, özne-nesne ayrımını aşan ana bilim ise, buna en çok ihtiyaç yapısal sosyoloji alanında vardır. Genel sosyolojinin biricik görevi, nasıl doktorun yaptığı teşhis ve tedavi ise, Toplumun teşhis ve tedavisidir. Bilmenin tek bir gerekçesi olabilir. Çok bağlı olduğumuz yaşamı anlamlandırmak. Yaşamın anlamlandırılması ise, yapısallıklar sorununu anlamamıza ve varsa sağlıksızlıkları yeniden yapılandırmamıza imkan verecektir. Uygarlık toplumu, anlam bilmin en zorladığı yapısallıklar yığınıdır. Bu yığının varlığı bizzat anlam bilimin saptırılması ve anlam bilim olmaktan çıkarılmasıyla yakından bağlantılıdır. Elde tüm silahlarını kuşanmış olarak, varsa can çekişmekte olan bir kurbanına son sözü olarak yalanı itiraf ettirmek, aksi halde her tür yöntemle imha etmek olan garip bir varlık bir Leviyat Han'dır, bir Leviyat Han'dır. bir Leviyat Han'dır o. Bu varlık, yani uygarlık, yerinde bir tavır olarak her tür canavara benzetilebilir. Fakat bu çok yeri bir yaklaşımdır. Hele bilim adamı hürriyetimiz varsa, bu bizi çocukluk hayalinden, canavarlık hayalleri öteye göstermez. Bu bizi çocukluk hayalinden öteye götürmez. Canavarın yetkin bir teşhisi de yetmez. Acilen yapılması gereken tedavidir. Bütün tedavi denemelerin boşa çıktığı ortadadır. En son aşamada oluk oluk akan kan, korkunç acılığı, soykırımlı geçen yaşamlar, beterim betere açlık, işsizlik, her tür hastalıklar ve eko çevrenin yıkımı en son durumun bir cümleye sığdırabileceğim raporudur. Eğer yapısal ve özgürlük sosyolojimiz sosyal bilim yaptığını iddia eden binlercesinin yaşadığı bir çöp yığını olmaktan kurtulmak istiyorsa, teşhis ve tedavisindeki gücünü kanıtlamak durumundadır. Aksi halde Adorno'nun söylediği gibi soykırım kamplarından sonra tüm gökteki tanrıların, sözcü bilim adamlarının söyleyecekleri tek bir sözcükleri olamaz. Uygarlık sadece bir kanlı mezbahalar, Hegel sermonisi değil, daha fazlası olan bir şeydir. İnsan yaşamının biricik neden olan özgürlüksel anlamın sürekli soykırıma tabi tutulmasıdır. Gerisi, yaşamın posasıdır. Uygarlık, en yalın teşhisle özgür yaşam anlamının boşaltılmasından geriye kalandır. En basit canlı yaşamına baktığımızda, gördüğümüz şey yaşama verdiği anlamdır. Bu, öyle bir anlam ki, milyonlarca çeşide ulaşabilme, kayalıklara kök salma, gerektiğinde kutup soğuklarında varlığını sürdürme, gerektiğinde uçma, İnsan buluşlarının yanından bile geçemeyeceği sınırsız teknikleri geliştirme gücüne eriştirir. Uygar toplum ise başlangıcında yalan dolanla örgütlenmiş zorla en gelişmiş yaşam varlığını anlam yitimine uğratma, son aşamasında ise intiharın eşiğine getirme gücünden başka hangi anlam veya anlamsızlığa sahiptir? Sosyoloji, Avrupa merkezli uygarlık aşamasında ona bu gücünü yeniden tanıtma sözü olmuştur. Hristiyanlıktaki değişle Tanrı'nın son sözü olmuştur. Bu sözleri terk etmek, en basit canlının sahip olduğu yaşam anlamına saygının gereğidir. Ahlakın en gelişkin varlığı, bu kadar ahlaksızlığı hiçbir şeyle izah edemez. Tekrar hatırlatalım. İlahların söyleyebileceği, Tek sözü kalmamıştır. Tarih diye belletilen devlet kurumları ve yardımcısı dolaylı kurumların kuruluş, yıkılış öyküleri değil mi? Biricik amaç, haneden yükseliş ve çöküşleri, yeni hanedanların entrika ve zorbalıkla iktidar tacı denilen sürü çobanlığını elde etmeleri değil midir? Bunun ise biricik amacı, yünü, sütü, gerektiğinde eti ve derisi için İstismarı değil midir? Kahramanlık öykülerinden hangisi zorbalıktan azedilir? Kahramanlık öykülerinden hangisi zorbalıktan azadedir? İstismardan uzaktır. Aşireti, kavmi, din için ayağa kalktıklarını ilan edenler, iktidar tacından başka bir değer kanıtlamışlar mıdır? Savaşsız bir yılı ve insan alanı kalmamış uygar toplum, gerçekten mezbaha kurumundan başka hangi adı anlamlıca hak edebilir bilim sanat ve tekniğin gelişimi diye hikaye edilen hangi gerçek mucitlerinin başına almadan gerçekleştirmişler veya gasp edilmişlerdir hangi gerçek mucitlerinin başına almadan gerçekleştirilmişler veya gasp edilmişlerdir düzen istikrar Barış diye öykülenen gerçeklik kuzuların sessizliği değil midir? Ya da kulların, köle, serf, işçiler, emekçiler, tüm ezilenler boyun eğdirilmesine anlatan tiyatro seanslarından başka hangi derin anlama sahiptir? Bu uygarlık konusunda sorular sınırsız artma ve derinleşme anlamına sahiptir. Asıl dehşet verici olan bu öykünün şanlı tarih, kutsal din güzellik ve aşk destanı, harika buluşlar, bir gün erişilecek cennet hayali, dostluk, centilmenlik, ittifak gereği diye sanki insanlığın mutlak kader yürüyüşüymüş gibi sunulması cesareti ve küstahlığıdır. Şüphesiz bu soruları üretmedeki amacım, yaşamın özgürlükten ibaret olan anlamı uğruna gelişen tüm direnişçilerin gerçek kahramanlık, kutsallık, Aşk destanı ve yoldaşlık olan özüne ve onların söylenmemiş son sözlerine duyduğum derin ilgi, anılarına saygı ve bağlılıktır. Eğer bir gül ağacı kadar dikenleriyle güzelim güllerini savunmak için dikenlenmek gerekiyorsa, bunu yapmak, anlam gücü belgide sonsuz güzellikte olan özgür insan yaşamının savunulması uğruna savaşımı bilmektir. B. Ahlaki yargılarımızdan teorik yargılarımıza biraz geçelim. Modernite döneminde muhaliflerin çok süzünü ettikleri sınıfsallık kavramını bütün yönleriyle, özellikle tarihsel akıştaki rolüyle anlamak çok önemlidir. Aksi halde en yavan demolojik sakız ve anlam bilimini perdeleme araçlarından biri olmaktan öteye gidemez. Sınıfsallığı gerçekten kavramak için bilinmesi gereken ilk husus, onun güç organizesinin el-ayak kısımlarını teşkil ettiğidir. Bu organların kendi başlarına bir anlam değerleri yoktur. Belki benzetme aşırı sosyobiyolojiktir ama yerindedir. Gücün, toplumdaki iktidarın, uygar toplumdaki leviathanın en organize güç olduğu herhalde tartışılmaz. Eğer devleti sınıfı toplumun genel baskısı ve istismarı mümkün kılan en geliştirilmiş iktidar ilişkileri bütünlüğü olarak yorumlarsak, baskı altındakiler ve istismar edilenler bu ilişkiler ağının ayrılmaz parçaları değil midir? Uygarlık yalnız devlet örgütlenmesinde değil, dinden ekonomiye kadar tümüyle bir yapılanma, örgütlenme gücü değil midir? Esas olarak da organize edilmiş köleyi, serfi, işçiyi, Sayılamayacak kadar çok yatay ve dikey toplumsal katmanları oluşturmak bu gücün esas işlevi değil midir? Şunu önemli belirtmek istiyorum. Güç örgütlenmesinde el ve ayakların özne değeri olmasına asla fırsat tanınmaz. Eğer iktidar başarılmış bir organize ise kaba diye tabir ettiği emekçilerine mutlak hakimiyet sağlamış demektir kaba diye tabir ettiği emekçilerine mutlak hakimiyet sağlamış demektir. Bu da daha önce varsa bile iktidar koşullarında özne değerini yitirmeleri demektir. Bu nedenle Spartaküs'ten Paris komünarlarına kadar köle emekçi isyancılarının başarı şansı yoktur. Bir şartlı olur, iktidar için taze kan değerinde olabileceklerse. Bu da yeniden uygar topluma eklenmekten, Başka anlama gelmez. 150 yıllık bilimsel sosyalizm denemeleri bu gerçeğin vecih bir açıklamasında çarpıcı örnek değerindedir. Peki, iktidar ilişkileri kapsamına alınmakla bu sonuçlar arasında ilişki yok mudur? Esas anlaşılması gereken husus, resmi iktidar ilişkisindeki sınıfsallığın bağlılık düzeyidir, niteliğidir. Sınıfsallığın kendi başına bir eylem, anlam değeri taşıyıp taşımadığıdır. İster sınıf üst katmanı efendi, senyor, patron, burca olsun, ister alt katmanı köle, serf, işçi olsun, iktidar ilişkisinde aynı ideolojik politik yaklaşımda anlaşılırlar. İçlerinde itiraz etmeleri fazla değer taşımaz. Bu ilişki öyle bir ağdır ki bin bir düğümü vardır. Birine itiraz etsen, hatta yırtsan bile 999 tanesi, Hemen devreye girer. Yırttığı, tamir ettiği gibi yırtanı en sağlamından bağlamayı başarmadan bırakmaz. Gerekirse başını alarak bunu yapar. Sümer rahipleri ve hanedan şefleri tarafından tesis edilen ilk taslak devlet-iktidar ilişkilerindeki çalışanı, kabilenin emekçilerini düşünelim. Rahibin kullaştırmaya başladığı çalışan, bir defa iki kat üstteki yeni imal edilmiş tanrıların Kutsallık kavramları ki bir üzerindeki etkilerini hiç maddi güç sağlamaz, müthiş meşrulaştırıcı etkisi altındadır. Böyle olmazsa zaten oraya alınmaz. İkincisi, eskiye göre daha iyi beslenmektedir. Daha iyi beslenmenin kendisi için başka bir alternatifi görünürde yoktur. Üçüncüsü, cinsel tutkuları açısından eskisiyle kıyaslanamaz. Güzellik saçan huriler gerçeğiyle sürekli hayali süslendirilmektedir. Günümüzde medyanın sunduğundan ve orduların sağladığından belki de kat be kat daha fazla itate ve düzen düşkünlüğüne katkı sunan kadın sunulmaları. Sınıf kapsamındaki bu yeni kul bir özgürlük isyancısı değil, olsa olsa bir özgürlük hainidir veya özgür yaşam anlayışından boşaltılmış bir vakadır, farklı bir olaydır. Hanedan şefi de devlet iktidarı ilişkilerine yönelirken, benzer bir uygulama içinde olacaktır. Temel ittifak güçleri içinde daha görünür sağlam çıkarlara dayalı güçlü bir örgütlenme ilk şarttır. Hanedan aile, geniş soy ilişkisi içinde saygı duyulur, korkulur bir meşrutiyede sahiptir. Kabile gelenekleri hiyerarşiyi sürekli yüceltir. Ufak rahatsızlıklar bile ya barışçıl olarak kabile meclisinde ya da Çatışmasıyla aşılır. Böylesi ilişkiler yuma içinde devlet olmaya giden bir hanedanın en zayıf tarafı olarak sınıf karakterini göstermek stratejik bir yaklaşım olamaz. Şuraya varmak istiyorum. Sınıf sağlık uygarlığın temel karakteristiklerindendir. Fakat sınıf devrimleri için temel alınacak stratejik anlamdan teorik olarak imkansız olmasa da pratikte sonuç alıcı olmaktan uzaktır. Devrilen tüm uygarlıklar, iktidarlar kulları ve emekçileriyle birlikte devrilmişlerdir. Kulları ve emekçileri tarafından devrilen iktidarlar ya çok azdır ya da olsa bile yeni getirilen iktidar etkisini aratmayan bir zulüm veya istismar makinesi olmaktan öteye bir anlam ifade etmemiştir. Tarihi sınıf savaşlarından ibaret görmek aşırı indirgemeci bir görüştür. Baskı ve istismar uygarlığın ve dolayısıyla uygarlık tarihin dayandığı sürdürülme tarzıdır, sistemidir. Fakat bunun ideolojisi, politikası hatta ekonomisi farklı çalışır. Daha doğrusu dar sınıfa karşı sınıf, tarihin akış tarzı değildir. Burada köleleştirmenin korkunçluğu, sistemin alçaltıcılığı, özgürlük inkarcılığı tartışılmıyor. İktidar ve uygarlık sistemlerinin kuruluş ve çöküşlerinin başka anlam veya stratejilerle cereyan ettiği, sınıfa karşı sınıf mantığının var olan iktidar sistemine, uygarlığına ya bilerek yeni bir iktidar biçimine katıldığı ya da tam tersine karşı çıkıldığı halde yeni bir taze kan olmaktan, Sovyet veya Çin deneyimlerinde olduğu gibi öteye sonuç vermediği yorumlanmak isteniyor. Burası tartışılıyor. Belki bu tartışmada, aşırı iktidar indirgemeciliği yaptığımız, iktidardan kurtuluş veya çıkış kapısı göstermediğimiz biçiminde bir eleştiri şimdiden yapılabilir. Bu konuyu özgürlük sosyolojisi bölümünde kapsamlıca el alacağımızı belirterek cevaplandıralım. Özgürlüğünde en az iktidar ideolojisi, politikası veya örgütlenmesi kadar farklı bir toplumsal alanı, mantığı, stratejisi olduğunu cevabın işareti olarak verelim. C. Uygarlıklar arası çatışma mı, ittifak mı sorusu günümüzde pratikte tartışılan bir sorun olsa da tarihi anlamı daha kapsamlıdır. Uygarlık toplumu gerek kendi içinde, gerek farklı uygarlıklar arasında esas olarak çatışma üreten bir yapılanmadır. Bu yapılanmanın ürettiği anlam ve amacı dayandığı sınıflaştırma, bunun için baskı, istismar, sürekli yanıltma ve perdeleme gerçekliği neden sürekli çatışma üreten karakterde olduğunu açıklamaktadır. İktidar ve sınıflaşmanın kendisi çatışmadır. Bunun içte ve dışa karşı cereyan etmesi özünü değiştirmemektedir. Uygarlıkları vasıflandırarak da özünü değiştirmek, farklı özdeğişmiş gibi yansıtmak gerçekçi görünmüyor. Savaşçı, barışçı, tek tanrılı, çok tanrılı, verimli, verimsiz, kültürlü, cahil, aynı kavimden farklı kavimlerden oluşan özelliklerini değiştirmez. Yönlendirici gücü dünyanın tamamını fethedinceye kadar kendini görevli sayar. Can gücü olmak bünyesel bir hastalıktır, iktidar kaynaklıdır. Genişlemesi durduğu an girilemeye başlar. Bunun sonu normale çekilmek değil, yıkılıştır. Çünkü tüm iktidar sistemlerinin normali yoktur. Kanser hastalığı gibi ya yok etmek ya da Edilmek zorunluluğunu duyar. Basit bir aşiret şefliğinden olup da uygarlık atına binip kendini tanrılaştıran çok kişi vardır. Tanrısallık iddiasının altında insanlığı yok etme gücü yatmaktadır. Savaşla büyük yok eden büyük yaratıcısını da sanır. Psikolojik olarak benlik kontrol edilmezse kendini sınırsız abartma hastalığındadır. Uygarlık sistemi bu hastalığın ortam bulduğu toplumu sunar. İktidarın yozlaştıramayacağı hiçbir toplumsal değer ve kişilik yoktur denilir. İktidarın özüyle ilgili bir değerlendirmedir. Uygarlıklar iktidar toplumları olduğundan yaşamla en yoğun çelişkili sistemlerdir. Kardeşten tutalım eşe dosta kadar iktidar uğruna gözden çıkarılmayacak değer yoktur. Uygarlıkların yönetim güçleri incelendiğinde işlenmedikleri cinayetler, yapmadıkları komplolar yok gibidir. Yapmadıkları komplolar yok gibidir. Yalanların sistemleştirilmesine politika adını verirler. D. Uygarlık toplumlarında kurumlaşan bir özelliği çok dikkat çekmektedir. Bu gerçekliğe toplumun iktidara yatkınlık hali de diyebiliriz. Bir nevi kadının karılaşma geleneği üzerinde yeniden yaratılması gibi. İktidarda toplumu kadının karılaştırılmasını benzer biçimde hazırlamadan varlığından emin olamaz. Karılık, en eski kölelik olarak ana kadının tüm kültürüyle birlikte güçlü adam ve maitlerindeki tarafından uzun ve kapsamlı mücadeleler sonunda yenilgiye uğratılıp cinsiyetçi toplumun egemen kılınmasıyla kurumlaştırılmıştır. Bu egemenlik eylemi belki de uygarlık tam gelişmeden toplumda yerini bulmuştur. Bu o denli şiddetli ve yoğun bir mücadeledir ki sonuçlarıyla birlikte hafızalardan da silinmiştir. Kadın neyi, nerede, nasıl kaybettiğini hatırlamaz. Boyun eğmiş bir kadınlığı doğal hali sayar. Bu nedenle hiçbir kölelik kadın köleliği kadar içselleştirilerek meşrulaştırılmamıştır. Bu oluşumun toplum üzerinde iki türlü yıkıcı etkisi olmuştur. Birincisi toplumu köleliğe açması, ikincisi tüm köleliklerin karılaştırılma temelinde yürütülmesidir. Karılaşma sanıldığı gibi salt bir cinsiyetçi obje değildir. Biyolojik bir özelliği çağrıştırmıyor. Karılaştırma özünde sosyal bir özelliktir. Kölelik, boyun eğme, hakareti sindirme, ağlama, yalancılığa alışma, İddiasızlık, kendini sunma ve benzeri gibi özgürlük ahlakının reddetmek durumunda olduğu tüm tutum ve davranışlar karılık meselesinden sayılır. Bu yönüyle düşürülmüş toplumsal zemindir. Köleliğin asli zeminidir. En eski ve tüm köleliklerin ahlaksızlıkların üzerinde işlevselleştiği kurumsal zemindir. İşte uygarlık toplumu bu zeminin tüm toplumsal kategorilerin yansımasında da Alakalıdır. Toplumun bir bütün olarak karşılaştırılması sistemin yürümesi için gereklidir. İktidar erkeklikle özdeştir. O zaman toplumun karılaştırılması kaçınılmazdır. Çünkü ilk iktidar özgürlük ve eşitlik ilkesini tanımaz, aksi halde var olamaz. İktidarla cinsiyetçi toplum arasındaki benzerlik özseldir. Uygarlığın bütün aşamalarından biri sayılan Yunanlarda gençler resmen tecrübeli bir erkeğe oğlan olarak sunulurdu. Uzun süre bunun nedenini çözememiştim. Sokrat gibi bir filozof bile önemli olan oğlanın sürekli kullanılması değil, efendisinden terbiye görmesidir der. Buradaki mantık gaye gençlerin oğlan olarak sürekli kullanılmasından ziyade kadınsı özelliklere hazırlanmasıdır. Daha da açıklayıcı olarak, Yunan uygarlığı da karılaşan bir toplum ister. Soylu, asil gençler oldukça bu toplum oluşamaz. Bu toplumun oluşması için kadınsı davranışları içselleştirmeleri gerekir. Tüm uygarlık toplumlarında benzer eğilimler vardır. Oğlancılık bu toplumda çok yaygındır. Bu öyle bir hal almıştır ki her efendinin oğlan sahibi olması gelenekselleştirilmiştir. Oğlancılığı bir bireysel cinsel sapıklıktan, hastalıktan ziyade sınıflı toplumun, iktidar toplumunun yolaştığı sosyal bir olgu olarak anlamlandırmak önemlidir. Cinsellik ve iktidar uygar toplumda toplumsal bir hastalıktır. Hem de kanser gibi, birbirleri olmaksızın edemedikleri gibi birbirlerini çoğaltırlar. Tıpkı kanser hücrelerinin çoğalması gibi. Kaldı ki bireysel kanserlerle toplumsal kanser arasındaki ilişkiyi kapitalist modernitede, daha kapsamlı yorumlayacağız. Şuraya gelmek istiyorum. Uygar toplumlarda iktidar zemini binlerce yıldır özenle ve bir karılaşma mizali hazırlanmıştır. Uygarlık geleneğinin yargısı, kadının erkeğin tarlası olduğudur. Toplumda da benzer gelenek geçerlidir. Erkek iktidara kendini bir kadın gibi sunmalıdır. İsyan eden, sunmayı reddeden savaşlarla hazır hale getirilmeye çalışılır. İktidar sürecini bir kişi, zümre, sınıf ya da ulusunu aniden oluşan eylem olarak görmek büyük yanılgı içerir. Belki hükümetler ani kurulabilir ama iktidarlar, siyasi sistemler uygar toplumlarda yüzlerce vahşi imparatorlar, klikler, egemen güçlerin her türlüsü tarafından öncelikle egemenlik kültürü olarak hazırlanmışlardır. Toplumlar tıpkı karı nasıl kocasını alın yazısı gibi bekler, ve kabul ederse, öylesine iktidar bağımlısı, tarlası olarak sahibi tarafından kullanılmayı bekler veya öyle alıştırılmışlardır. İktidar toplumda egemenlik kültürü olarak vardır. Bu noktada Bakunin'in en benim diyen demokrat, iktidarda 24 saatte bozulur özdeşi anlamlıdır. Açıklayamadığım ama uzun süredir açıklamaya çalıştığım bu bozulmayı sağlayanın, İktidar zemininin kendisi olduğudur. Binlerce yılın kan deryasından ve istismarından oluşan iktidar koltuğu, elbette aniden üzerinde oturanı 24 saatte bozar. Tek şartla bozamaz. İbadet eder gibi kendini korursa. Sınırsız hile, savaş ve sömürü ortamında kurulan iktidar, gelenek, kültür ve sistem olarak çok etkili ve neredeyse mutlak anlamda bozucudur. Bunun en çarpıcı örneği real sosyalizmin yaşadıklarıdır. Sistemi kuranların iyi niyet ve amaçlarına bağlılıktan kuşku duyulmayacağı açıktır. Peki, real sosyalizmin kurucuları nasıl oldu da onca karşılarında savaştıkları kapitalizme gönüllü teslim oldular? Bana göre iktidara geliş ve iktidarı kullanış biçimleri bu tarihsel trajedinin temel nedenidir. Bu tarihsel trajedinin temel nedenidir. Sosyalizm kurucuları uygar toplumun kültürü üzerinde iktidar oldular. Yani çok karşı olduklarını iddia ettikleri kanlı ve sömürgen mirasın enkazı üzerinde iktidar olmaktan çekinmek şurada kalsın ona dört elle sarıldılar. İktidar öyle bir fahişedir ki baştan çıkaramayacağı sahibinin olmayacağını anlamak bile istemediler. Mesela Kropotkin'in Sovyetlerden hızla devlet iktidarına geçtiği için Lenin'i eleştirmesi gibi oportunizm olarak değerlendirmekten kendilerini alıkoyamadılar. Wallerstein, Sovyetlerin kapitalist dünya sistemin birleşik etkisi tarafından çözüldüğünü, onu aşacak gücünün olmadığını söylerken gerçeğe yakınlaşmıştır. Fakat sorunun özüne dokunmaktan uzaktır. Michel Foucault ise, Sistemin bilgi iktidar tekniğini kullandığı için sistemle yeniden bütünleştiğini yorumlarken, gerçeğe daha yakındır. Benzeri yorumlar, Paris Komüninden başlayarak sayısız ulusal kurtuluşçu, komünist ve sosyal demokrat girişimler için de geçerlidir. Her tarla kendine has bitki üretir. Binlerce yılın bilgi iktidar tarlasında genelde özgürlük, özelde sosyalizm bitkileri üremez. Bunun için özgürlük ve sosyalizm eylemcilerinin tabi ki kuramcılarının da öncelikle kendi tarlalarını hazırlamaları, iktidar tarlasında üreyen bulaşıcı hastalıklara karşı sürekli teşhis ve tedavide bulunmaları, en önemlisi de iktidar her tür kurumlaşması, kişiliği gibi yetişen bir bitki fideliğinden uzak durmaları, kendi öz fidelerini yetiştirmeleri ve eklemeleri gereklidir. Aksi halde, Tüm uygarlık tarihinde özgürlük ektim deyip de önceki iktidar sistemlerinden farklı olmadıklarını görüp yaşamaktan kurtulmayan binlerce örneği tekrarlamaktan kurtulamazlar. Burada yapısal sosyolojiyle bağını hatırlatmak için özgürlük sosyolojisinde kapsamlıca yorumlayacağımız konuya giriş kabiliğinden değinmek gereği duydum. E, uygarlık toplumlarında din, bilim Felsefe, sanat ve ahlak gibi kurumsal etkinliklerin rolünü görünür kılmak da çok önemlidir. İddia odur ki, uygarlıkla din, bilim, felsefe, sanat ve ahlakın gelişmesi arasında yakın bağ vardır. Yoruma en açık bir yargıda bu alanlara ilişkindir. Sümer Raip Devleti'nde ilk muhteşem çıkışını yaşayan bu alanların nasıl ve hangi amaçla inşa edildiklerini somut olarak gözlemlediğimiz kanısındayım. Bu alanların asıl rüşeym halini Dicle-Fırat Havzası'nda kurumlaşan Neolitik kültürden sağladıklarında gözlemlemiştik. Kutsallık kavramının temelinde insanın beslenmesinde kullanılan gıdalara olağanüstü değer biçilmesi yatar. Bol ve çeşitli gıdalara kavuşturulduklarında insanlar bunu toplumsal kimlikleriyle eş tuttukları tanrısallığın lütfu olarak değerlendirip şükretmişlerdir. Bugün de anlamına tam erişemediğimiz yaşam büyücülükle, ve büyüleyicilikle anlamlandırılmaya çalışılırken, en çok başvurulan kavram, bir nevi oluşturucu ilki olarak tanrısallıktır. Tanrısallığı, Allah'la karıştırmamak gerekir. Semetik kültür ortamında inşa edilen Allah, farklı ve özel gelişme anlamına sahiptir. İnsan toplumunun, tüm için oluşturuculuk ilkesinde ifadesini bulan tanrısallık yorumlanmaya çok açık bir kavramdır. Halen de, bu özelliğini korumaktadır. İnsan gibi kavrama yeteneği sınırlı bir varlığın tüm evrini yorumlayabileceğini iddia etmek, insana fazla büyüklük atfetmek olur. Çok sınırlı bilgiler ve bilgi kapasitesiyle kavranamayan her şeyi tanrısallık kavramına yüklemek, bu anlamıyla iyi bir metafiziktir. Bunun hiçbir sakıncasının olmadığı kanısındayım. Bunun aksi insanı tek Tanrı kabul etmek olur ki, bu denli kendine abartmanın, evrenin anlamı olmayacağı kanısındayım. Sümer rahipleri, Tanrı imalciliğini gelişkin bir metafizikten ziyade, inşa ettikleri toplumları için bir açıklama kolaylığı ve moral etken olarak değerlendirmişlerdir. Rahipler, belki de ilk defa Tanrı kavramına ceza ve günah anlamını yükleyerek, itaat duygusunu geliştirmede kullanmışlardır. Tanrı yavaş yavaş, devletleştiriliyor. Reform buradadır. Oturma mekanını ve figür çizimlerini devlet yöneticilerini dolayısıyla toplum yönetimini güçlendirmeye göre geliştirdikleri birçok rölyefte açıktır. Kral, tanrısı adına savaşa giderken kendi öz çıkarlarını çok iyi maskelemektedir. Tüm çizim ve yazılı anlatımlarda yönetici hep tanrısının sevgili oğlu düşmanları da kahredilecek şeytanlardır. Yavaş yavaş bir tanrılar grubu şekillenmektedir. Bu, yeni yönetimin çok açık bir yansımasıdır. Sümer toplumunda olduğu kadar, başka hiçbir toplumda tanrı ve yönetici özdeşliği açıkça yansıtılmamıştır. Kim kimin maskesidir, sorusu artık pek de önemli değildir. Tanrı devletleştirildiği kadar, yönetici sınıfında şahsında toplumun yüce yaratıcısı, yöneticisi, gözetleyicisi, gücü olarak anlam kazanmaya devam edecektir. Yöneticilik ne kadar özellik kazanırsa, Tanrısı da ondan aşağı kalmayacaktır. Toplum ne kadar erdemli yönetilirse, yöneticinin tanrısallık bağı o denli kanıtlanmış sayılır. Toplumun yönetilen kesmi için Tanrı-Yönetici ayrımını kestirmek gittikçe zorlaşacaktır. Kötü metafizik bu gelişmelerle bağlantılıdır. Kurulan tanrısallık kötü metafizik olmaya başlıyor. Bu aşamadan sonra tüm uygar toplumlar yönetimin meşrulaştırmasında din ve tanrının sihirli gücünü keşfederek hep kullanacaklardır. Eski kutsal ve doğurgan oluşturucu tanrı her ne kadar ezilenlerin, güdülenlerin düşünce ve duygu köşelerinde yer tutmuş olarak kalsa da devletleşen tanrı ve din açıktan sevgi yönetici kulları vasıtasıyla rol ifade edecektir. Tanrıların sayılarıyla toplum biçimi arasında dikkate değer bir ilişki vardır. Çok tanrıcılık, kabile eşitliğinin hüküm sürdüğü çağların tanrı anlayışıdır. Sayıların azalması ve büyüklük sıralaması tabi tutulması yönetici protokolleriyle yakından bağlantılıdır. Giderek baş tanrıya yükseliş, yöneticiler arasındaki sivrilmeye sadık bir gelişmedir. Görünmez, figürü yapılmaz, bir tek tanrılı din anlayışıyla devletin şahıslara bağlı olmaktan çıkması ve kurumlaşması arasında oldukça anlamlı ve çözülmesi araştırma gerektiren ilginç bağlar vardır. Bu anlamda teolojik bir çalışma çok değerli aydınlatmalara yol açabilir. Yönetici güçlerde tanrının giderek az yer tutması bir yandan maskesinin düşmesiyken diğer yandan devletin ne anlama geldiğinin kimin çıkarlarını ifade ettiğinin de açıklık kazanmasıdır. Dinin yeterince güçlü bir meşrulaştırma rolünü yitirmesidir. Bu gelişmelere karşın uygar toplum en az zorbalık kadar dinin meşruiyet sağlayıcı etkisini kullanmıştır. Dinin devletleştirilmesi, özelleştirilmesi uygar toplumla özellikle onun yönetimsel gelişimiyle at başı gider. Bu durum dinlerde mezhepleşmeyi ve çatışmaları da izah eder. Çatışan uygarlıklar, çatışan din mezhepleridir. Öncelikle çatışmalar din ve mezhepler adına yapılır ki tüm toplum çatışmalara katılsın. Büyük ve uzun uygarlık savaşları hep büyük dinler çatışması kılıfı altında yürütülmüştür. İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevelik adına savaşların, Orta Doğu uygarlığında başat güç olmayla bağı zaten örtünmeye gerek duymayacak kadar açıktır. Açıklık, Resmi devlet ideolojileri olarak ilan edilmeleriyle en üst aşamaya varmıştır. Her zirveden sonra görüldüğü gibi, önemleri bu aşamadan sonra düşmeye başlamıştır. Muhalif mezhepçilik hep uygar toplum dışında kalmış, marjinal toplumların isyancı tutumunun bayrağı olmuştur. Sınıf çelişkilerinde kısmen yansıtırlar. Günümüze doğru kapitalist ulus devlet inşasında mezhepleşerek, milliyetçiliğin bir türünü dönüştürmüşlerdir. Bu sefer, kanlı savaşlara, bu kisve altında maske görevlerine tekrar bürünmüşlerdir. Uygarlık tarihinde, felsefenin yeri, dine göre sınırlı olmakla birlikte önemlidir. Anlam bilimin gelişmesi, dinsel açıklamanın yetersizliği, felsefeye ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Din kadar, eski bir tarihi olan bilgelik, felsefenin de başlangıcı sayılabilir. Düşünen insanı temsil eden bilge, teolojiden farklı bir anlam kaynaklıdır. Görüşlerine tanrı sözcüleri kadar başvurulur. Bilgeler devletlerle, uygarlıklarla pek barışık sayılmazlar. Resmi toplumun dışındaki toplumada daha çok bağlıdırlar. Ahlak ve bilimin gelişmesinde rolleri belirgindir. Yazılı kaynaklara yansımasa da, Neolitik toplumda ana tanrıça kadar hiyerarşinin yozlaşmış kesmi, Bilgeliğe yakındır. Sümer toplumunda bunun güçlü izlerine rastlamaktayız. Peygambersel çıkışlar bilgeliklerle doludur. Ortadoğunun bilgelik-felsefi geleneği araştırmayı gerektirir. Yunan kültürü öncesinde felsefenin varlığı tartışılmaz. Yunan filozoflarının şansı, coğrafi mekanlarıyla uygarlığın üst aşama şansını birlikte yaşamalarıdır. Nasıl ki Sümer rahipleri din ve tanrı inşasıyla yeni devlet ve toplum inşasını birlikte yürütmüşlerse, Yunan filozoflar da daha üst aşamada yeni uygar toplumu yarı din, yarı felsefe ile iç içe inşa etmede ve sürdürmede rol oynamışlardır. Yapılan iş aynıdır. Kavram sanatını kullanmak. İlki, din inşasıyla rol oynarken, diğeri, felsefi kavramlarla aynı rol oynuyor. Maskeli tanrılar yerlerine maskeziz tanrılar ve çıplak krallara bırakmaya başlayacaklardır. Bunda felsefe ile insan düşüncesinin kaydettiği gelişme arasında ilişki vardır. Yunan ve Roma toplumunda sınırlı rol oynayan felsefi düşünce, Avrupa kapitalist toplumunda büyük bir devrim yaşayacaktır. Burada dinler kargaşasına benzer bir gelişmeyi felsefi kargaşada yaşayacağız. Bu kargaşada uygarlığın yeni aşamasında ulusal, ve sınıfsal çıkarların sistem gereği öne çıkarılmasının payı büyüktür. Din savaşlarla çelişkiler çözülmeyince felsefeye daha çok iş düştü. 1618 ila 1649 yılları arasındaki savaşlar son din savaşlardır. Aynı 17. yüzyıl felsefi devriminin yüzyıldır. Yunan ve Roma toplumunda sorumlu rol oynayan felsefe yeni uygarlık toplumda başat ideoloji biçimidir. Büyük felsefi ekoller doğar. Bir yandan Tanrı'nın öldüğü ilan edilirken, diğer yandan örtük kralların başları uçurulur. Bizzat tanrılaşan ulus devlette birer çıplak kraldan başka bir şey olmayan kapitalist devletler devri başlar. Neolitik devrim sanatta da devrime yol açar. Basit mağara çizimlerinden sonra dönem ana tanrıçının figürleriyle doldur. İlk sanat nesneleri bu figürlerdir. Heykelcinin atası sayılır. Uygar toplumla birlikte tanrı ve yönetici figürleri iç içe çizilir. Artan sınıflaşma ve yönetim eğer ki sanatın da din kadar devletleşmesine yol açar. Özellikle Mısır, Çin ve Hint sanatlarında tanrı, kral ve rahipler güç gösterisini yarışırlar. Muazzam heykel ve kabartmalar bu güçlerin tanıtımı gibidir. Mimarlık aynı rotayı izler. Din ve yönetici evleri mimarlığın uygulama alanlarıdır. Dev boyutlu tapınaklar ve saraylar inşa edilir. Büyük mezarlar inşa edilir. Bunların hepsi uygar toplumda insan istismarının baskısıyla birlikte hangi boyutlara tırmandığını korkunç göstergesidir. Yalnız bir piramit bir tapınak için yüzbinlerce insan harcanır. Güçlenen ticaretle birlikte sanatta yansıyan önemli bir figür de Tüccarlardır. Tüccarların krallar kadar güçlü olanlarını sanat eserlerinde izlemek mümkündür. Yunan ve Roma uygarlık aşamasıyla birlikte şehir mimarisinde devrim yaşanır. Daha önceki iç ve dış kale çevresinden ibaret olan şehirler, bugün bile hayranlık uyandıran yapısal dönüşümler geçirir. Bunun altında yatan emek bedeli ise toplumun büyük ölçülerde köleleştirilmesidir. Köle, Emeğinin büyük kısmı şehir mimarisinde tüketilir. Köleliğin göstergesi büyük mezarlar, tapınaklar, kaleler ve şehirlerdir. Bu göstergeler aynı zamanda uygar toplumun hangi kanter içerisinde inşa edildiğinde göstergesidir. Yunan ve Roma toplumu heykelcilikte de uygarlığın yeni bir aşamasıdır. Büyük ve güzellik heykelde sonsuzlaştırılmak istenir. Rönesans'ta dirilen Roma ve Yunan sanat kültürü, Avrupa uygarlığının esin gücüdür. Dinin hükmetliği feodal Avrupa ancak özgür düşünceye kısmen açık, bu Rönesans kültürüyle yeni bir zihinsel pencereye kavuşacaktır. Sanat, yeni uygar sınıf olan burjuvaziyle ancak sayısal bir etniklik kazanacaktır. Eski görkemini bir daha yakalamayacaktır. Tüm kent mimarisi, müziği, resmi ve heykelciliğiyle sanat kapitalizmin hizmetinde Hızla yozlaşacak, kutsallığını yitirecek ve sanat endüstrisi adı altında kimliksizleşerek tüketim metası halinde bir anlamda tükenişini ilan edecektir. Edebiyat ve müziğin ana kaynağı da neotik kurumlaşmaya dayandırabiliriz. Otantik müzik bu dönemi seslendirir gibidir. Çoban kavalı, davul, zurna bu dönemin hüzün, coşku dolu havasını bugün bile yaşatır. Müziğin atası gibidir. Sümer toplumunda biçim ve içerik daha da geliştirilir. Kralların sarayında ve tapınaklarında müzisyen ve çalgılar vazgeçilmez bir yere sahiptirler. Sözlü destanlar ilk aşiret kimliğinin kutsallığını, özlemini büyük belagetle dile getirirler. Yazılı destanların ana kaynaklarıdır. Gılgamış destanı tarihin ilk yazılı metindir. Belki de edebiyatın ve hatta kutsal metinlerin ana kaynağıdır. Birçok Sümer edebi ve dini metni Yunan edebiyatının ve teolojik anlatımların sadece esin kaynağı değildir. Yunan destanları, başta tüm mitolojik kurguları, Sümer destanlarının Anadolu üzerine geçmiş ve dönüşmüş versiyonları durumundadır. Burada belli bir dönüşüm yaşayan edebiyat ve müzik kültürü Avrupa-Burjuva toplumunda romanla son versiyonundan geçirip poplaştırılarak ve kültür endüstrisine dönüştürülerek başlangıçtaki kutsallığını ve büyüleceğini yitirerek basit tüketim metası halinde diğer sanatlarda olduğu gibi tükenmeye yüz yüze gelecektir. Ahlaktaki iyi-kötü ayrımı uygar toplumdaki temel sosyal bölünmeyle bağlantılıdır. Çıkar gruplar arasındaki mesafeyi bir yönüyle açıklar. Genelde ise iyi ve kötü toplum ayrımını ifade eder. Özü toplumculuktur. Topluma bağlılık iyi ahlakı ifade ederken toplumdan uzaklık onun değerleriyle çelişme kötülüğü ifade eder. Toplumsal kuruluş başlangıçtan itibaren ahlaki karakterlidir. Yani düzenlenmiş kurallara gönüllü ve kutsallık temeline bağlanır. Toplumun ilk anayasası ahlak kurallardır. Toplumun özünde Ahlak vardır. Ahlaki temelini yitiren toplum dağılmaktan kurtulamaz. Toplumsal kurallar ise özünde toplumun kimliğine, tanrısal varlığına ve diline bağlı olmak, diğer üyelerine sanki tek bir canmışçasına bağlılık ve gerektiğinde onlar için ölümü göze almaktır. Zaten toplumun dışına atılmak ölümle eşittir. Hukuk uygar toplumun önemli icatlarından biridir. Kesinlikle toplumsal bölünme, sınıflaşma ve devletleşme ile birlikte gündeme girer. Temeli ahlaktır. Fakat tıpkı dini kutsallıkların devletleştirilmesi nasıl devlet dinine yol açmışsa, ahlakın devletleştirilmesi de hukuka yol açmıştır. Hukuk, ahlak kurallarının yeni devletli toplumun düzenlenmiş esaslarını ve yönetici sınıfın çıkarlarını, mal mülkünü ve güvenliğini ifade ederken ki… Bu da yeni toplumun anayasası demektir. Hukukun ilk örneğine Haburabi yasalarında çok önce Sümer toplumuna ait yazılı metinlerde rastlamaktayız. Dolayısıyla hukukun doğuşu Roma ve Atina'da değil Sümer şehir site devletlerindedir. Atina ve Roma döneminde hukukun cumhuriyet ve demokrasi ile bağ vurgulanır. Daha resmi ve yazılı düzenlenişi söz konusudur. Cumhuriyet ve demokrasinin doğuşu ise krallık ve despotik kişilerin keyfi yönetimi diktatörlere set çekmek amacıyla aristokrasinin köleci toplum efendileri seçkinleri kolektif yönetim arayışını ifade eder. Her ne kadar Sümer toplumunda izlerine rastlamadıysak da ilk yazılı ve resmi ifadesini Atina ve Roma toplumunda gerçekleşen uygarlık aşamasında bulur. Cumhuriyet ve demokrasinin doğuşu, yönetimdeki zorlukları ve kargaşayı, kaosu aşma düzenlemiyle bağlantılıdır. Avrupa burjuva damgalı uygarlıkta anayasacılık, cumhuriyetçilik ve demokrasicilik, hukukta en çok tartışılan konuların başında gelecektir. En son icat, insan haklarına ilişkin olacaktır. Toplumsal düzeyde genişleyen, temsili ve gelişen bireyselliğin damgalarını taşır. Bilimsel gelişmeyi bu ana kategorilerin bir parçası olarak görmek gerekir. Bilincin bir biçimidir. Tek ayrıcalığı, deneyle herkes tarafından doğrulanın bilgi kısmını ifade etmesidir. Tüm bilgileri değil, özel anlamı deneyle doğrulanma olan bilgileri ihtiva etmektedir. Geniş anlamda, deneysel olmayan bilgi yoktur. Deneye dayanan ve dayanmayan, pozitif ve metafizik teorik ve pratik bilgi ayrımları Uygar toplumda gelişir. Bu durum bilgi-iktidar ilişkisiyle bağlantılıdır. Tarih bilimsel bilgi anlamında üç büyük devrimi tanımaktadır. Neolitik kurumlaşma ve bununla bağlantılı olarak Sümer toplumunun katkıları birinci dönemi, Batı Anadolu ve Atina toplumu dönemi ikinci dönemi, Milattan önce 600 ila 300, Batı Avrupa dönemi ise Milattan sonra. 1600 ve sonrası üçüncü dönemi oluşturur. Bilimsel bilginin uygarlık aşamalarıyla bağlantılar açıktır. Her tarihsel aşama kendi bilimsel devrimiyle gerçekleşmektedir. Fakat bilimi, din, felsefe, edebiyat, sanat ve hukukla yakın bağ içinde görmek gerekir. Bilimle felsefe arasındaki ayrımı fark etmek zordur. Aynı olayın teorik ve pratik yanları olarak da düşünebilirler bir bütün olarak uygar toplumla bu anlamı kategori arasında kurulacak bağ anlam iktidar ikileminde ifade edilebilir. İnsan toplumunun pratiğinden ve ona yol açan zihniyetinden doğan o büyük anlam kategorileri ve pratik ifadeleri uygar toplumun devletleşmiş kesminin gaspına ve çarpıtılmasına uğramaktadır. Bunları kendi toplumsal paradigma ve pratik güç kaynakları halinde düzenlemek devletleşmiş kesmine el attığı ilk işlerden olmaktadır. Her uygarlık aşaması yeni temel bir paradigma dünyaya köklü bakış açısı sistemi temelinde düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler kendileri açısından son derece pozitif görünür olgular iken yönetenler durumunda olanlar için muazzam karartma, perdeleme ve zincirleme anlamına gelmektedir. Açık, zorba yönetimlere nazaran Yeni paradigmaların sağladığı meşruiyet yönetimler için hep esas olmuştur. Tüm ağırlıklarını, çıkarlarını, tüm toplumun çıkarlarıymış, hatta kaderlerimiş gibi sunmak yönetimlerin temel uğraşlarıdır. Bunda başarılı oldukları nispette uygar atletilen toplumların ömrünü uzatabilmektedirler. Temelde meşruiyetini, ikna ediciliğini yitiren her uygarlık, bir zamanlar dev bir cihan uygarlığı da, olsa yıkılmaktan kurtulamaz. Örneğin, Roma uygarlığının asıl çöküş nedenleri içte Hristiyanlık, dışta kavimler göçü tarafından darbelenip saygılığını ve çekiciliğin yitirmesiyle bağlantılıdır. İnsan toplulukları, yeni dini topluluklarla kavimsel topluluklar halinde birleştiğinde müthiş Roma gücü meşrutiyetini kaybeder ve dağılır. Bir anlamda, metafiziksel kategoriler diye de tanımlayabileceğimiz bu toplumsal kurumları kendi başlarına araştırmak anlam çarpıtmalarına yol açar. Şüphesiz materyalistlerce çok kaba ve sert eleştirilen metafizik gerçeklikler kendi başlarına iyi ve kötü diye ayrımlanamazlar. İnsan zihniyeti ve toplum metafiziksiz edemeyeceğine göre birbirleriyle ve toplumla son derece bağlantılı iyi ve kötü metafizikler biçiminde yöntemsel değerlendirmeler daha anlamlıdır. Büyük uygarlıklar genellikle din uygarlıklardır. Ne zamanki din meşruiyet sağlama niteliğini bu felsefe, bilim veya yeni bir dinle olur, yitirirse çoğunlukla bu uygarlıkların sonu da gelir. Tüm bu gerçekler büyük anlam kategorilerinin din, felsefe, sanat, hukuk, bilim, ahlak, uygar, sınıflı, kentli ve devletli toplum açısından hayati önem gösterir. Yapısal sosyoloji uygar toplumda kategorilere aydınlatma görevindeyken özgürlük sosyolojisi bu kategorilerin eleştirisi temelinde özgür ve demokratik toplum yaşamla nasıl bütünleştireceğini yorumlar. Bu konu ilgili bölümler kapsamında değerlendirilecektir. F. Uygar toplumda ekonomik yorumlar tarihi hem çok karmaşık kılmaya hem de çarpıtmaya en elverişli konulardandır. Ekonominin teori ve pratik araştırma konusu olması kapitalist uygarlığın marifetlerindendir. Toplumsal gerçekliğin materyalini incelemektedir. Kendini maddi uygarlık, Fernand Braudel'in doğru, haklı yorumu olarak tarihleştiren kapitalist uygarlık sistemine ekonomik sistem de diyebiliriz. Daha önceki tüm uygarlık sistemlerine metafizik sistemler demek pek sakınca ifade etmediği gibi, kapitalizme materyalist sistem demekle aydınlatıcı olabilir. Gerek neolitik toplum, ilk insan türü toplulukları dahil, gerekse tüm uygar toplumlar, kapitalizm öncesi, sıkı sıkıya kutsallığa, anlama, büyüleyiciliğe, bir bütün olarak metafiziğe büyük değer biçerken, yaşamı başka türlü yorumlamazken, kapitalist uygarlığın kendisini adeta maskesiz tanrı ve çıplak krallar, Rejimi biçiminde sunması çok dikkate değer bir gelişmedir. Anlam derinliği, kapsamlığı gelişkin yorumlar gerektirir. Çarpıtma, yanıltma ve içinde eritme, asimilasyon gücü en yüksek toplumdur. Şahsi kanıma göre, ekonomi adı altında örgütlendiği faaliyetlerin içindeki gasp ve hırsızlık boyutunun en fazla olduğu toplum biçimi olması kapitalizmin esas özünü oluşturur. Ekonomi kelimesinin Yunanca anlamı aile yasası demektir. Ailenin maddi geçim kurallarını, çevresine malzeme ve diğer materyallerini ifade etmektedir. Uygar toplumda kavramı daha da genelleştirirsek, küçük toplulukların geçim kuralları olarak ifade edilmesi mümkündür. En az devletleştirilmiş, özelleştirilmiş toplumsal gerçekliktir. Toplum kolektivizminin en temel dokusudur özelleştirilmesi, devletleştirilmesi düşünülemez bile. Ekonomiyi özelleştirmek, devletleştirmek, temel toplumsal dokuyu tahrip etmek demektir. Toplumu en hayatı yaşam kurallarından yoksun bırakmaktır. Hiçbir toplum, kapitalizm kadar bu nedenle özelleştirme ve devletleştirmeyi toplumun baş özelliği haline getirmeye ne cesaret etmiş ne de düşünmüştür. Şüphesiz, Uygarlık toplumunda tüm toplumsal alanlar devletleştirildiği gibi, en temel dokusu olan ekonomisi de hem özel mülkiyetin hem devlet mülkiyetinin konusu olabilmiştir. Ama hiçbir toplum kapitalizm kadar resmen ve açıkça özel ve devlet mülkünü sistemi olarak ilan etmemiştir. Şu husus çok önemlidir. Ekonominin özelleştirmesi ve devletleştirmesi, erkenden gasp ve hırsızlık olarak yorumlanmıştır. Karl Marx bu hususu daha bilimsel bir ifadeyle ortaya koyup emek değerdeki artık değerin hırsızlığını kar olarak söyler. Konu daha derinlikli bir yorumu gerektirir. Ekonominin özel ve devlet mülkiyetine konu olması bana göre artık değerin daha önceleri artık ürünün dışında bir gasp ve hırsızlık olarak değerlendirilebilir. Toplumun Temel dokusu olarak ekonominin özel ve devletsel dahil tüm mülkiyetleşme biçimleri ahlaksızcadır. Gasp ve hırsızlık konusuna girer. Nasıl ki bir insanın kalbini veya başka bir organını özelleştirmek ve devletleştirmek anlamsız veya çok sakıncalıysa ekonomi içinde aynı şey geçerlidir. Kapitalizm bölümünde bu konuya daha derinliğine işlemeyi umuyorum. Uygar toplumda metalaşmanın çok önemli bir olgu olarak geliştiğini gözlemliyoruz. Yani metalaşmayla uygar toplum, özel mülkiyetli, sınıflı, kentli ve devletli arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Meta ve metalaşma toplumunun uygarlaşmanın baş kategorilerindendir. O halde metayı tanımlamak çok önemlidir. Basitçe insan ihtiyacını gideren bir nesnenin kullanımı dışında bir fayda, bir ihtiyacı direkt gidermesi dışında değişim, alışveriş, ticari değer, değer kazanması halinde. Metalaşmadan bahsedebiliriz. Toplum çok uzun süre değişim değerine yabancıdır. Bunu düşünmez bile, ayıp sayar. Değerli bir nesneyi değerli bulduğu topluluk veya bireylerle armağan eder. Armağanın yerine değişimin geçmesi tam bir uygarlık icadı veya hilesidir. Uygarlık öncesi veya dışındaki toplum için değişim ayıptır ve çok zorunlu olmadıkça kaçınılması gerekir. Toplum derin tecrübesiyle biliyor ki bir kullanım nesnesi en temel dokusu olarak ekonomik kurum dışında taşar ve değişim konusu olursa başına her tür belayı getirebilir. Dolayısıyla değişime karşı çok hassastır. Metanın değişim değeri haline gelmesiyle ticaret ve tüccar, çok önemli bir uygarlık kategorisi haline gelmiştir. Kısaca belirteyim ki, ben metayı Karl Marx gibi yorumlamıyorum. Yani metanın değişim değerinin işçi emeğiyle ölçülebileceği iddiasını, önemli sakıncalar doğuran bir kavramlaşma sürecinin başlangıcı olarak değerlendiriyorum. Günümüzde neredeyse metalaşmadık bir değeri kalmayan toplumun çözülüşünü göz önünde bulundurursak, ne demek istediğimi daha iyi açıklamış olurum. Toplumun metalaşmasını zihnen kabul etmek demek, insan olmaktan vazgeçmek demektir. Bu, barbarlıktan daha ötesi demektir. Bir benzetme yapacak olursak, mezbahada parça parça edilmiş hayvanın satılığa sunulmasının tüm insan toplumuna taşırılması demektir. Toplumsal kötücülüğün temelinde faiz, faizin temelinde ticaret, ticaretin temelinde meta vardır. Ekolojik yıkımla, ticaretin yakın bağı vardır. Toplumsal doku olmaktan çıkan ekonomi, doğada köklü kopuşunda başlangıcıdır. Çünkü, madde değeriyle canlı değerlerin birliği köklü bir ayırma tabi tutuluyor. Bir nevi kötü metafiziğin tohumu atılıyor. Madde, ruhsuz, ruh maddesiz kılınarak düşünce tarihinin zihni en çok bulandıran iki yol açılıyor. Maddecilik, ve maneviyatçılık biçimindeki sahte ayrım ve tartışmalar tüm uygarlık tarihi boyunca ekolojik ve özgür yaşamı ortadan kaldırıyor. Ölü madde veya evren anlaşıyla ne olduğu belirsiz bir ruhculuk adeta insan zihnini işgal ve istila edip sömürgeleştiriyor. Bir noktada daha kuşkumu belirtmek istiyorum. Toplumsal değerlerin bu arada metalarda dahil ölçülebileceğinden kuşkuluyum. Yalnız, canlı emeğin değil, sayılması olanaksız emeklerin ürünü olan bir maddeyi bir kişinin emeğinin değeri saymanın kendisi yanlışlık ve değer gaspı ve hırsızlığın önünü açan bir yaklaşımdır. Nedeni açıktır. Sayılmayacak emeklerin karşılığı nasıl ölçülecek? Dağısı değeri hiç ölçüme girmeyen, emekçiyi doğuran, büyüten ananın ailenin emeği nasıl ölçülecek? Değer denen nesnenin içinde gerçekleştiği tüm toplumun hakkı nasıl ölçülecek? Tartışmayı uzatabiliriz. Dolayısıyla değişim değeri, artık değer, emek değeri, faiz, kar, rant gibi kavramlar hırsızlıklarla resmi ve devlet gücü yoluyla ortaktır. Değişim için başka ölçüler bulmak veya armağan tarzının yeni biçimlerini geliştirmek anlamlı olabilir. Daha sonra modernite ve özgür yaşam bölümünde bu hususları açmak isterim. Yunan kültüründe bile ticaret en hor görülen meslekti. Yunanlar ticaretin hırsızlıkla bağının farkındaydılar. Roma toplumunda da tüccarın pek onurlu bir yeri yoktu. Meta ise çok sınırlı nesnelerde geçerliydi. Toplumdaki metalaşma düzeyinin sürekli dar tutulmasına özen gösterilirdi. Neotik toplum ahlakından bahsediyorum. Kapitalizmin hakim sistem olmadan önce bazı odaklarda ortam bulsa da serpilip gelişmesine uygar toplumlar bile izin vermezlerdi. Hep marjinal düzeyde tutarlardı. 16. yüzyılda bugünün Hollanda ve İngiltere'sinde ortam bulması çok özgül koşullar nedeniyledir. Belki de Hollanda ve İngiltere olmak için kapitalist sistem gerekliydi. Öyle de oldu. 400 yıl içinde tüm dünya sistem yayılmasına uğradı. Uygarlığın bu dönemini modernite olarak ayrı bölümler halinde yorumlayacağız. Uygarlık hakkında bu çok kaba ve kısa tanımlama kabiliğinden giriş, tarih ve sosyolojik bilgimizi sağlam bir temele oturtmak içindi. En değme filozof ve tarihçilerin bir ömür boyu içinden çıkamadıkları konuları bir çırpıda anlaşılır kılmak olağanüstü yetenek işidir. Bu iddiada değiliz. Ama özgür yaşama saygımız gereği olarak tarihsel, sosyolojik bir ana bilim ve yorum gücümüzün olması kendine ciddi toplumsal ödevler biçen herkes için öncelikli koşul olmalıdır. 150 yıllık real sosyalizmin trajedileriyle onlarca ulusal kurtuluş devrimi ve sosyal demokrat reçetelerin küresel finans sermayesinin buzdan hesapları içinde erimeleri genelde Uygarlık, özelde kapitalist uygarlık hakkında yetkin yorum gücümüzü özgür yaşam konusundaki özgürlük sosyolojisiyle bütünleşmesi gerekir ki büyük özgürlük davalar için aldanmayalım ve aldatmayalım.